Neshetın Raja'im İsmi Allah Rəhmân Rəhîm Elhamdülillahı bilaalâmın ve salât ve selam ıala ışrâfı mürsâlin ve ıala ılihîl aṣhabî jma’î. Allahum alemnâ ma yinfânâ ve yinfânâ bima âlemtana ve zînâ ılimi yâ aley. Ve arnâl hakkı hakkan ve arzûn ıttbağa ve arnâl baatîl baatilan ve arzûn şnab. Biz bugün inşallah yeni bir ders listesine başlıyoruz. Usulü'l hadis, mustalakü'l hadis. Usulü'l hadis göreceğiz. Tabiri çok geç döneme aittir. Çok geç döneme aittir. Biz bunları göreceğiz. Ancak bundan önce derse başlamadan önce birkaç tane mukaddime yapacağız. Bu mukaddimelerimizden bir tanesi ilim tahsilinde menheç üzerine olacak. Biz zaman zaman bunlardan bahsettik. Bunlardan konuştuk. Ama derli toplu bunları tek bir Dersi de yapmadık ve bunun üzerinde duracağız. Bu senin için elzemdir. Çünkü talebe bu aşamaya geldikten sonra ilim tahsilinde menheçten biraz sapabilir. Kendisine güven başlamıştır artık. Ee, şöyle düşün, yürümeyi bilmeyen bir çocuk boyundan büyük işlere kalkışmaz. Ama yürümeyi yeni yeni öğrendiği zaman, ufak tefek bir şeyler almaya başladığı zaman işte masanın üzerindeki sürahiyi de gidip alabileceğini düşünür. Artık yürüyordur o. Ama sürahi kırar. Camı kırar. ertalığı batırır. Ee, orayı tekrar düzeltmek bayağı bir sıkıntı olur. Bundan dolayı genellikle bu aşamada öğrenciler ders bırakır. Veya derse ilk zamanlardaki gibi gayret etmez. Tam bu senin geldiğin seviyede birçok talebe ders bırakır. Ee, veya asılmaz. Veya İlk zamanki gayreti ne yapmaz? Göstermez. Tıpkı bir çocuğun emeklerken ayağa kalkma gayretini gösterdiğinde ayağa kalktıktan sonra artık gayret biraz daha ne olur? Düşer. Tıpkı bunun gibidir. Bundan dolayı bildiklerini tekrar babından olsa da ben bazı şeyler burada tekrar etmek istiyorum. Aynı zamanda sosyal medyada bizi takip eden arkadaşlar da bu konuda ilim tahsilinde menheç nasıl olmalıdır? Bu konuda derli toplu bazı bilgilere ulaştılar diyoruz. Şimdi öncelikle ben şuradan başlayacağım. İçinde yaşadığımız dünyanın İslam dinini terk etmesi sadece akidevi anlamda olmamıştır. Akidevi anlamda İslam dinini terk etmek her alana yansımıştır. Mesela ekonomik alanda da İslam dini ve İslam dininin öngörüleri terk edilmiştir. İslam diniyle kastım ise yaşanılan İslam'dır. Hocam okulun İslam ile yaşanılan İslam farklı mı yok? Farklı değil ama yaşanılan İslam tabirini özellikle kullanıyorum burada sana. Selefin yaşadığı, ilk dönemlerin yaşadığı veya Seleften halefe kadar Müslümanların yaşadığı din terk edilmiştir. Bu din ekonomik hayatta terk edilmiştir. Bugün hiçbir ülke, hiçbir ülkenin ekonomi bakanı İslam devletleri ekonomisini nasıl canlı tutmuştur? Selef döneminde ekonominin olmazsa olmazları nelerdir? İslam dinine göre bir toplumun ekonomisi nasıl felak olur? Mesela hiçbir ekonomi bakanına gidin dünyanın hiçbirinin bununla bir alakası yoktur yani. Mesela toplumsal çöküşü bir an önce durdurmak ve toplumu e, insani değerler bakımından ahlaklı, edepli, insani değerlere haiz bir toplum haline getirmek, ıslah etmek. Bu nasıl olacak? İşte Çevre Bakanlığı vardır, Aile Bakanlığı vardır, bilmem şu bakanlığı, bu bakanlığı vardır. Bu bakanlıklarla oturun konuşun. E, Hicri 3. asırda bu soruna nasıl çözüm bulunmuş? İslam devletleri bu sorunu nasıl aşmaya çalışmışlar diye sorun size iki tane cümle üst üste koyamazlar. Niçin? Çünkü dini terk ettiler. Dediğimiz gibi din sadece itikadi alanda değil kültürel alanda da terk edildi. Ekonomik alanda da terk edildi, diğer alanlarda da terk edildi ve ilim, tedris alanında da terk edildi. Bu alanda da terk edildi ve bunun bedelini dünya çok ağır ödüyor. Mesela bir istatistik yapılsa, Türkiye'de ilahiyat fakültesinde okuyanların sayısı ve bu fakülteden çıktıktan sonra akademik unvana sahip, doktor olan, profesör olan ilmi yetkinliğe Sahip kişi olanların sayısı kıyaslansa yüzde bir değil binde bir yapmaz. Binde bir yapmaz. İşte dil bölümleri mesela filoloji bölümleri bir istatistik yapılsa bu bölümlerden kaç kişi okuyor? Sonuçta akademik ünvana sahip bu ilmin hakkın akademik derken bunu kastediyorum. Yani filoloji İngiliz dili ve edebiyatında okuyorsa talebe orayı bitirdikten sonra İngiliz dili ve edebiyatında muhakkik, tahkik ehli Güçlü bir ilme sahip mi değil mi? Çok azdır sayın. Niçin? Çünkü ilim tedrisinde mutlaka bir menheç vardır. Ülkeler ilim tedrisinde kendilerine göre menheç belirlemişlerdir. Başarısız olurlar tekrar başa dönerler. Başarısız olurlar tekrar başa dönerler. Türkiye için konuşalım. 10 yıl öncenin ortaokul bir... Matematik kitabıyla 10 yıl sonranın ortokul bir matematik kitabı aynı değildir. Çünkü bakmışlardır o sistem olmuyor, yeni bir sistem, yeni kitaplar değişmiştir. O eski kitaplar hepsi çöpe gitmiştir. İşte 5 yıl öncenin edebiyat kitaplarıyla 5 yıl sonrasının edebiyat kitapları aynı kitap değildir. Niçin başarısız olmuşlardır? Ama bizim İslam coğrafyasına bak, 300 yıl önce Arapça okuyacak talebe ne okuyorsa, bugün de aynı talebe aynısını okuyor. Hiç değişmiyor. Biraz akıllı olsalar bu insanlar, biraz feraset ehli olsalar, bir baksalar İslam ümmeti ilim tedrisinde bir başarı elde etmiştir. Mesela bir İbni Hacer çıkarmıştır. Bir İmam Nevevi çıkarmıştır. Bir Hafız Iraki çıkarmıştır. Öyle değil mi? Nice muhaddisler, nice fakihler çıkarmıştır. Yani İslam ümmeti ilim tedrisinde bunlar nasıl ortaya çıkardı? Buna bakılıp da, yani buna bakıp da, ee, tedris metotlarını düzeltseler çok daha başarılı olurlar Allah'a peki bu yanlış tedris metodunda ne vardır yanlış tedris metodu şudur matematik ilmi toplam konu sayısı 50 diyelim talebe kaç yılda öğrenecek bunu 5 yılda ortaokul lise diyelim ki 5 yıl yapılan şudur en kolay konular 1. sınıfa koy 2. derecede kolay olan konuları 2. sınıf 3. sınıfa bir 20 konu koy 4. sınıf 5. sınıf 50 konu sene de bu şekilde biter. Bak, 1. sınıfta matematik ilmi öğrenen talebe 5. sınıfta öğreneceği ilmin ismini dahi duymamıştır. Ne olduğunu bilmez. Ne, ondan ne kastedildiğini bilmez. Burayı örtelim inşallah. Görüntü gelmesi. Ne olduğunu bile bilmez. İsmini dahi duymamıştır. Yani bugün ortaokul bir talebesine integral türevde ya ismini duymamıştır ya da onun ne olduğunu bilmez. İşte coğrafyalı da aynıdır. Tarihte de aynıdır. Tedri i̇lim tedrisindeki tek bir metot vardır. O ilme ait bütün konuları çıkar. Kaç ana başlıkta toplamda? 36 ana başlıkta. Talebe kaç yıl okuyacak? 4 yıl. Yıllara dağıt. Konu bitti. İlim bitti. Ama İslam tedris menhecinde, İslam tedrisinde metot şu şekildedir. Öğrenci ilme başladığı zaman bütün konular en basit haliyle verilir. Mesela sen bugün Arapçada bayağı bir ilerledin. Orta seviyeyi geçtin. Avamilde görmediğin ne var şimdi? Konu olarak değil mi? Avamil. İlk başladığımız gibi biz Avamil'de merfuatı gördük, mansubatı gördük, mecruratı gördük, iğrabı gördük, isim, isim fiilleri bile gördük Avamil'de. Öyle değil mi? İsmi failin amelini, ismi taftilin amelini bile duydun. Normalde Avamil talebesinin onu anlaması falan mümkün değil. Şu şu an bile zor anladığımız bir konu. Ama İslam tedris metodunda bir yani İslam tedrisinde bir metot vardır. Onun ismi de nedir? Tedarüçtür. Derece derece. Basamak basamak. Bir ilim dalında öğreneceğimiz konu sayısı 50 tane ise, 50 konunun hemen hemen tamamı isim olarak ne işe yaradığı çok basit bir şekilde ilk kitapta verilir. İkinci kitapta aynı konular tekrar ederken o ilim o konu başlıkları biraz daha doldurulur. Üçüncü kitapta da biraz daha, dördüncü kitapta da biraz daha, beşinci kitapta da biraz daha doldurulur derken bir bakarsın ki o ilimde öğrenci mutgîn muhakkik bir noktaya ne yapar? Gelir. O halde biz hadis usulü derslerine Beykuniyye'den başlayacağız. Biz şu an seninle İbni Kesir okusak El Ba'ith biliyor musun? İbni Kesir'in? <gülüyor> kimin <gülüyor> kim, <gülüyor> kimin yakıslarıdır? İbn-i Salah'ın, i̇bn Salah'ın usulü hadisinin iktisarıdır. Ona da Ahmet Mahmut Şakir ne yapmıştır? Şerh demeyelim de, böyle biraz tavdih diyelim. Tamam mı? da de vardır. O nüsha çok güzel bir nüshadır. İnşallah onu bulup şey yapalım. Biz bunu okusak seni şu an çok rahat anlarsın bu kitap biliyor musun? Çok rahat anlarsın. Veya bir nüshetun nazar. ne şerhi? Nuh benin şerhi. Tamam mı? Onu okusak çok rahat anlarsın. Râkî neyi vardır? Elfiyesi vardır. Bunu okusak şu an sen bunu anlayacak derecede sin. Bir, demeyeceksin ki şimdi bana hocam biz bunları okuyalım be kuniye ile filan başlamaya gerek yok demeyeceksin. Usulül fıkı okurken varakatmış varakatın şerhiymiş biz ben direkt bir ikisini okuyalım demeyeceksin. İslam ilimlerinde tedarüç vardır. Bu metot denenmiştir. Denenmişi bir daha denemeye ne yapma gerek yoktur. Başkalarının denemesini boşver. Biz bu metodu Arapçada, Nahev ilminde denedik. Ve başardık. Öyle değil mi? Artık belli bir seviyeye geldik. Ee, bu metot üzerine ne yapacağız? usulün hadis derslerine devam edeceğiz. Bu bir. İkincisi, derslerde dediğimiz gibi Beykuniye'den başlayacağız. Çok kısa ve öz bir şerh yapacağız. Hadis usulüne biz çok önem vereceğiz. Arapçaya önem verdiğimiz kadar öyle değil mi? Biz Arapçada mesela Orta seviyede bir katr ül okusak yeterliydi. Birçok hoca da sadece katr ül yeterli kalıyordu. Biz bir ısrar okuduk bir de ne okuduk? şerh okuduk değil mi? Ee, kavaidin sadece metnini değil de işte e, sadece bir şerh kavaidle ilgili okusak yeterliydi. Yok biz kavaidin hem metnini okuduk hem şerhini iki tane de ayrı ne yapacağız? Şerhini okuyacağız kavaidin. Nahev ilminde nasıl hassasiyetle üzerine duracaksak Usulül hadiste belki daha fazla hassasiyetle üzerine duracağız. Bunun bir sebebi vardır. Bu sebeplerden bir tanesi ne yazık ki usulül hadis genelde Türkiye'de, özelde ise Müslümanlarda tamamen terk edilmiş bir ilimdir. Nasılsa Bukhari yazmış ya. Nasılsa hadisin Bukhari'den geldiğini bildiğimiz zaman o hadisin hasen mi, sahih mi, zayıf mı olduğunu bilmemize bile gerek yoktur. Ravisini bile bilmemize gerek yoktur. O hadis sahihtir mantığıyla hareket edildiği için usulü hadis ne yapılmıştır? Tamamen terk edilmiş, ihmal edilmiştir. Bugün Müslüman hocalar arasında usulü hadis dersi yapan hemen hemen hiç yoktur. Ben bilmiyorum yani görmedim sen gördün bilmiyorum bir Ebu Azal Hoca'nın var zannedersem çok, çok önceleri rastlamıştım ben şu an internette var mı yok mu bilmiyorum ama e, 2010'da mı 2011'de mi tam hatırlamıyorum Beykuniye girişini dinlemiştim hatta nasıl yani menheci nasıl diye onun halinde usulü hadis dersi ben görmedim sadece bizim camia değil internete şunu yaz ben bunları çok kurum medrese eğitim metotları filan diye yaz usulü hadise dair bir şey yoktur Burada Salih Hoca usul hadis ekledi filan. Böyle medresede kendi çabalarıyla bir şeyler yapmaya çalışan müderrisler hariç genelde Türkiye'deki medrese okulunda usulül hadis diye bir şey yoktur. Hadis alanında yapılan en fazla 40 hadisi nebevinin 40 hadisi ezberlemek. Belki de biraz Bukhari Müslüm'den hadis okumaktır. Yapılanın tamamı budur. Sadece bunu değil. Google'a yaz mesela ıshar dersi yaz birçok şeyh bulursun. İşte Avamil dersleri yaz birçok şek bulursun, Arapça dersleri yaz ilahiyatların birçok dersine bulursun, usul hadis usul dersleri yaz beşi geçmez yani silsile şeklinde ben yani geçmez beş tane koyabileceğin ders geçmez ee, böyle bir zaafiyet var Türkiye'de bu bir ikincisi bu kadar önemli olmadığı düşünüldüğü için belki üzerinde ihtimamla durulmuyor olabilir. Ancak işte üzerinde ihtimamla durmadığımız için bugün hadis inkarı, hadis ile Kur'an'ın arasının ayrılması, Allah ile Resulü'nün arasının ayrılması, bunun neticesinde de insanların Kur'an'ı istedikleri gibi yorumlama ve neticesinde istedikleri gibi bir din ortaya koyma, ne, ne oldu ortaya koyma? koymalarıyla sonuçlandı. İşte bugün adam hayızla kadın namaz kılabilirdi. Kur'an-ı Kerim'in hiçbir yerinde hayızla kadın namaz kılmayacağı geçmiyor diyor. Hayızlı dair hükümler var mı Kur'an'da? Var. Namaz kılmaz diyor mu? Demiyor. Ne diyor? Oruç tutmaz diyor değil mi? Tamam bitti. Siz nereden çıkardınız? Yani oruç tutmaz derken veya şunu bunu derken namaz kılmaz dediyse siz namaz kılmaz niye ekliyorsunuz diyor? Bak Allah'ın değil mi? Bizim benim sana nasihatim, geçenlerde de bu nasihat ettim ben sana. İki şey dedim de, yedi sekiz şey ekledim kendi yanına edersen. Ama iki şey, bir, muasır cihmiyeye karşı çok güçlü delillerle onları reddedecek bir ilmi yapıya, o ilmi altyapıya sahip olmak gerekiyor. İki, e, had inkarcılar çünkü çağın en büyük fitnesi budur dini istediğin gibi yorumlamanın dini istediğin şartlara uygun yorumlamanın en güzel yolu hadisi inkar etmektir açarsın nur suresiyle nur suresinde ahzab suresinde kadınların giyimleriyle ilgili ayetleri kadınları istediğin gibi giydirebilirsin ayete göre sen nasıl istiyorsan öyle giydirirsin öbürü istediği gibi kadınlar o şekilde giydirir her ikisinin giyim tarzı da kadınları giydiriş tarzı da Tamam mı? Veya kadınlar için Kur'an'ın uygun gördüğü tesettür tarzı ikisi de Kur'an'a göre doğrudur. Ne ona yanlış diyebilirsin ne ona yanlış diyebilirsin. Yanlış diyebileceği hiçbir ölçü yoktur. Ama sünnete gittiğin zaman her ikisinin de yanlış olduğunu görürsün. Bundan dolayı hadis usulü ilmi mutlaka ama mutlaka ne yapılmalıdır? Güçlü bir şekilde tetkik edilmeli, güçlü bir şekilde öğrenmelidir. Bundan dolayı biz orta seviyede nasıl ki Nahev'de 3 kitap birden 4-5 birden okuduysak hadis usulünde de Allah izin verirse ömrümüz yeterse üzerimizdeki atalet ve tembelliği Allah subhanehu ta'la kaldırırsa biz bunu diliyoruz Allah subhanehu ta'la'dan bize güç ve kuvvet vermesin diliyoruz hadis usulünde de çok e, epeyce bir kitap okuyacağız hatta bazı özel e, mesela şey vardır usulü fıkıhın konuları vardır bir de usulü fıkıhın içerisinde başlı başına kıyas ele alınmış başlı başına incelenmiştir işte İstihsan meselesi başlı başına incelenmiştir. Bu tip hadis usulünde de mesela haberi vahidlerin kabul ve red açısından değerleri. Bunların üzerinde duran böyle müstakil makaleler veya müstakil kitaplar mutlaka mutlaka ne yapacağız? Okuyacağız Allah'ın izniyle. İlim tahsiliyle ilgili birkaç bir şey daha söyleyelim. Çok tekrar edeceğiz. Bir bu metni ezberleyeceğiz. Beykuniye'yi ezberledin mi sen? Bitti mi hepsi? 34. ''Beyt olması lazım Allah-u Âlem. Beykuniye'yi ezberleyeceğiz. ''Men hafizel. Ha, hazel, funun.'' diyor değil mi ki? ''Metinleri ezberlerse, fenne ne yapar? Haiz olur.'' diyor. ''Metinleri ezberleyeceğiz Allah'ın izniyle. O metin biz türkü gibi bir şekilde ezberlemiştik. Böyle koro halinde söylüyorduk. Ama <gülüyor> hala yani kulaklarımda onlar çınlar. ''Borunca tekrar edeceğiz, defalarca tekrar edeceğiz, özet çıkartacağız, mutlaka ne yapacağız?'' ayrı bir defterimiz olacak mutlaka özet çıkartacağız ek kaynaklara yönelme şimdilik yani şimdilik beykuniye okurken beykuniyenin yanında beykuniyede öğrendiklerimizi nasıl şey yapabilirim e, ne yapabilirim şeklinde ek kaynaklara yönelme sadece şimdilik ne yap benim anlattığımla idare et diyelim başka benim söyleyeceğim genel olarak tederrücü söyledik tekrarı söyledik aşırı tekrar edeceğiz ne diyordu 10 tane kitap okumaktansa bir tane kitabı 10 kere okumak daha eftaldir bir kitabı. Baksana şunu söyleyeyim. Hadis-i usulü ilmi muhakemeye yeteneğini müthiş geliştir. Çünkü hadis usulü ilmi tamamen muhakemeye dayalı. Koyulan kuralı tatbikine dayalı. Müthiş bir ilimdir. Yani usulü hadisi mustelahül hadis, tedribül ravi suyutinin ifadesiyle okuduğun zaman muhakeme gücünün oldukça geliştiğini fark edeceksin. İlimde de olan fihim değildir. İlimde asrı olan nedir? Fıkıhtır. Öyle değil mi? Yani bir hadis geldi veya bir ayet geldi. Onu ben anladım. Onu sen de anladım. Onu herkes anlar. Ama Allah subhanehu teala kavimlerden için ki, onlar hiçbir sözü fık etmiyorlar. Yani diyorlar anlıyorlar ama tefakkuh yok. Önemli olan tefakkuhtur. Usulü'l hadis ilmi tefakkuhu çok güçlendirir. Bak bu Fıkhı güçlü olan alimlerin tamamı usulü hadiste nedir? Mutkin olan alimlerdir diyoruz. Bu dersi burada bitirelim inşallah. Velhamdülillah Rabbil Alemin.